Sabah namazından sonra, ikindi namazından sonra, defa, sonra kaza bak, kılıyorum. Yani. Sabah namazından sonra da, sabah namazından önce de, ikinci namazından sonra da, ikinci namazından önce de, akşam namazından sonra da, yas namazından önce, yas namazından sonra da kaza namazı kılabiliriz. Hem o vaktin kazasını hem başka vakitlerin kazasını kılabiliriz. Üç vakitte kaza kılmaz. Bir, güneş doğduktan sonra 45 dakika geçinceye kadar kaza da kılmaz, nafile de kılmaz, eda da kılmaz öğlen güneş ezanın okunmasına 10-15 dakika yıkarlana kadar zaman diliminde öğleden önce 15 hı hı. dakika öncesinden itibaren kaza, eda hiçbir namaz kılmaz. Bir de efendim güneş batımından 45 dakika önce eğer kılınmamışsa o günün ikindi namazı hariç, ikindi namazın farzı hariç e, bu üç vakitte hiçbir namaz kılmaz. Onun dışındaki bütün vakitlerde farzdan önce veya sonra kaza namaz kılınabilir. kılınabilir.